inandığımız değerlerimizi gözden geçirmek, huzura kavuşmak, sabır ve şükür kelimelerinin anlamlarını iyi kavramak, dünyevi yaşantımızda mutluluğu yakalamak, sabrı, şükrü, tevekkülü, faniliği, ebediliği ve yaşantımızı gözden geçirerek hayata bir sohbet niteliğinde bakmak istiyorsanız Metin Balkanlıoğlu ile Haftanın Sohbeti programında yerinizi mutlaka almalısınız. Gerçekten bakın. Allahu Teala Hazretlerinin verdiği vazifelere... ...O'nun hatırına, O'nun rızasını kazanmak, sevgisini, beğenisini... ...O'nun hoşlanmasını hedefleyerek yaparsanız... ...Allah sizi ihya eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği görevleri yaparsanız ihya olursunuz. Haftanın Sohbeti... İlk önce kendi içimizde...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 Haftanın sohbeti. Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlı oldu. Ağzubillahi min Şeytanir Rjeem. Rabbil 'Alamin. Ve salat ve selamü 'ala Rasulina muhammedin ve ala alihi ve sabbih ejmägin. Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا إلا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمْلَ صَالِحًا فَأُولَاكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Sadakallahu lazim قال Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem السadakatu ilal qaribi sadakatun ve sılatun صدق رسول الله sallallahu teala aleyhi ve sellem. Terahhum kıl ibade hakka gidelim, cemali bakemeane seyredelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Mesayenin başladığı ilk pazartesi akşamı siz de tahmin ve takdir edersiniz ki bayramı müteakiben yapılan ilk konuşmada üstelik canlı yayında Kaset veya da CD değil, normal canlı yayında hepinizin bayramını, kurbanını tebrik etmem doğalığıdır. Hepinizin önce kurban kesenleri liste başına koyalım. Rabbimiz kurbanlarınızı, kurbanlarımızı müştereken kabul buyursun. Şahsımız olarak bizzat nezaret ederek kestir, kestiğimiz, kestirdiğimiz veyahut vekalet vererek uluslararası hayır ve merhamet organizasyonlarına teslim edip, Allah'a güvenerek, onlara da güvenerek mümin kardeşlerimizdir. Bir ibadet aracılığında Allah ile aramıza kara kedi gibi girmezler. Allah ile aramıza hayırlı bir iletişim, hayırlı bir yani ulaşım aracı olarak girerler diye güvendiğimiz, teslim ettiğimiz kardeşlerimizin de Mevla, vekaletenin kestiği ve kestirdiği kurbanlarını kabul eylesin. Hedefe ulaşamayanlar varsa... Bu işte bir hata en yani bir yanlışlık sonucu eğer e, tarihinde kesilememiş hedefine ulaşamamışsa Mevla bu aradaki arkadaşlarımızı bağışlasın kurbanını teslim edenlerinkine kabul etsin. Eğer bir kasıt ve hiyanet söz konusu ise bu işlerde Allah bilir insanların yüreklerini ve işlemlerini Allahutele yine de onlara acil bir tövbeyle bu yaptıkları hiyanet ve kasıttan dönüş toparlanış ve bu açıklarını kapatma nasip etsin. Bu konuyu yani ders arasında kaynatmamak için ben size bir şey arz etmek istiyorum. Kurbanların kabulü, bu vekaletler vesaire gibi konuları da içeri, içine alan, Müslümanların birbirine güvenini esas alan, baz alan bir ayet-i kerime ok okumak istiyorum. Sure-i Tövbe'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten ama engin merhameti, engin ra'fette rahmeti ve müminlere muhabbeti ve itimadı, güveni, o kadar bir derinliğe ve enginliğe sahipti ki arkadaşlar, her geleni, her yanına uğrayanı karşılaştı kimselerin son derece e, baş tacı eder, güler yüz, tatlı dil ile onlara istikbal eder, uğurlar. Herkese layık olduğundan daha fazla mültefit olurdu. Göz göre göre Allah'ın dininden, şeriatından herhangi bir kural çiğnenmemişse, göz göre göre bir, İnsana, hayvana, kainata bir zulüm, kötülük yoksa mutlaka tebessüm eder. İnsanlara iç dünyalarını Allah'a havale ederek yani yüzlerine son derece bir mümine yapılacak tazimin, hürmetin, muhabbetin en alasını yapardı. Münafıklar da tabii ki içlerinde sakladıkları o berbat, harap niyetlerini, örtbas ettikleri o iç karartılarını peygamberimize Tatlı dillerle, güler yüzle, efendim, e, yeni tabirle, biraz argosuyla, yıhacılık yaparak diyelim, yedirmeye çalışırlardı. Bu konularda Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetler var, biliyorsunuz. Bismillah ve minennâsi men yu'cibüke kavlu fil hayâtit dünya, ayet-i kerimesi olduğu gibi Sure-i Bakara'da bir de Sure-i münafikunda, münafıklara özel indirilmiş, içi dışı berbat, dıştan birik yani ve çalışmaları hayır e, görüntülü işlemler olsa da içi çok harap olan o insanlar adına indirilmiş surede de, yani de kavlihim konuştukları zaman kulak verirsin yani sözlerine gibi Mevla'nın sevgili peygamberimizin ister istemez bir beşer olaraktan onların yaklaşımlarının etkilendiğini hatta böyle sözlerin bazen peygamberimizin hoşuna bile gittiğini onlar hakkında hüsnü zan ettiğini de bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İşte bu grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içlerinden son derece olağanüstü bir kin, nefret ve dışlama ve müminlere de aynı şekilde onun mübarek elemanlarına, gökteki yıldızlaşmış kalitelere de müthiş bir kinleri, öfkeleri yani ellerine geçse hiç çiğ çiğ, yamyam yam gibi bile değil, çiğ, çiğ yiyecek kadar öfkeleri olmasına rağmen. Hep bunu Kur'an'dan toparlayarak söylüyorum. Peygamber Efendimiz'e, Güzel laflar ederek bazı konularda iş yaptırdıklarını, işlerini hallettiklerini düşünüyorlardı. Ve bunu da yaparken sevgili peygamberimiz hakkında ileri geri çok çirkin, iğrenç, saldırgan sözler sarf etmekten de geri durmuyorlardı. Bunlardan birisini ben size söyleyeyim. Benim mustalik kabilesiyle peygamber aleyhissalatu vesselam ve mübarek sahabe-i kerram hazretatı radıyallahu anhum hazretatı başarılı bir gazveden dönerlerken yolda bir problem yaşandı. Bu yaşanan problemde, problemde e, münafıkların genel başkanı, reisül münafıkın diye bildiğimiz Abdullah bin Übey adına kurban olsun o kalitesiz adi. Efendim bin Selül ismindeki münafın Su doldurmak için gönderdiği kölesiyle e, bir cılız Müslüman bir kapıştılar o cılız Müslüman onun kölesini alt üst etti. Evet münafıkların reisi de bu olayı duyunca yani bu Muhammed bizden ne istiyor artık baklayı çıkarttı, baklayı çıkarttı. Şimdi yani son dönemlerde Müslümanlarla alakalı konularda çok basit bir konuyu büyülterek Müslümanlara topluca saldırdıkları gibi yani Türkiye'deki en azından sıradan sağ görüşlü, bırakın böyle <gülüyor> affedersiniz, ibadette başarılı Allah'a ve Resulüne bağlılığını, farzıyla, vacibyle, sünnetiyle edebiyle, ahlakıyla, dindeki gayretiyle ve başkalarını İslam'a kazanma gibi sahi gayreti mücadelesiyle, mücadelesiyle ispatlayan e, çalışkan Müslümanları bırakın. Sıradan yani ülkemizde, Sağ görüşlü insanların bile yani çok basit bir hatasını e, büyüterek son derece sağlı sollu alttan üstten büyük taarruzlar düzenleyenler gibi baklayı çıkartıp her fırsatta her böyle problemde Müslümana saldırmayı hedef bilen böyle efendim müsbet e, e, kendisine sahip aklı selim sahibi düzgün yürüyen. Kimselere ve kimliklere sataşmayı bir fırsat bileme hiç acınmayan tipler gibi onlarda Müslümanlara sevgili peygamberimiz dahil olmak üzere ne kadar ne kadar iğrenç ve çirkin laflar sözler ettiler. Mesela dediler ki Bismillahirrahmanirrahim eğer biz bu savaşta bitti Medine'ye doğru gidiyoruz zaten eğer Medine'ye gelirsek Medine'ye sağ salim bir girersek. Yetti artık bardak taştı. لَيُخْرُ جَنَّ مِنْ هَلْ el ezel. Ulu kişiler el-e'azü kendilerini kastediyorlar. Buradaki ayet-i kerimede böyle seyrettiği için konu söylüyorum. Allah'a sığınırım. İzzet ve şeref Allah'ımızın, İzzet Allah'ımızındır. Çünkü azizdir, e, aziz olan peygamberidir, aziz kılınan müminlerdir. Ama münafıklar böyle bu sözcüğü kullandığı için ayetteki sırayı bozmak üzere söylüyorum. Ulu kişiler, izzetli kişiler, değerli kişiler, biz münafıklar topluluğu demek istiyorlar. Bu Medine'den, özür özür özür, e, zelilin değil, zelilin de zelili, en zelili, en aşağı, en bayağı, en sıradan böyle diyorum en alçak demek aslında zelil alçak anlamında estağfurullah bunu Hazreti Muhammed Mustafa'ya kullandılar bu sözcüğü bir Hazreti Ebu Bekir gibi yeryüzünün ondan sonraki en kalitesine kullandılar Allah'ın adalet ile şöhrete ulaştırdığı Hazreti Ömer'e kullandılar aman meleklerin bile derlerine toparlanıp yani saygı gösterdiği Hazreti Osman gibi haya abidesine kullandılar Allah'ın aslanı o yiğitler yiğidi ne bileyim mübarek Hazreti Ali'ye ve diğer Birbirinden kalite Sahabeyi i ama Mevla'nın hepsi hakkında efendim apayrı bir güzellik yatırımı yaptığı o mübarek kadroya estağfurullah alçaklar topluluğu diyerek böyle o mübareklere çok çirkin iğrenç saldırgan laflar ettiler bu lafın sözü yani e, kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Yani siz ne kadar izzetli, şerefli, namuslu, değerli, çalmayan, çırpmayan beyefendi, hanımefendi, böyle ne bileyim insan haklarına, hayvan haklarına, tabiata saygılı, dikkatli, hatta melekleri bile kaçıtmamaya çalışan, aman meleklerle birlikte olalım, onları da üzmeyelim, görünmeyen cinlere bile zararımız olmasın diye istediğiniz kadar saygı, gayret sarf edin, sizi karşıdakiler öyle tanımıyorlar. En alçaklar bak edel ismi taftildir Allah muhafaza öyle değerlendiriyorlar yani hakaretin sözün ağza alınmayacaklarını alıyorlar alabiliyorlar günümüzde bunun mükerrer tarih tekerrürden ibarettir diyorlar ya mükerreri var neyse böyle bu kadar çirkin laflar ettiler sevgili peygamberimize bir bunu koyun bir kenara bunu koyun şimdi benim okuduğum tövbe suresinde Sevgili peygamberimiz hakkında kullanılan sözcükler. Buradan bir yere çıkacağız şimdi beraber. Aman buraya kaçırmayın. Dediler ki Bismillah. Ve ne hüve üzün. Ya bu Muhammed'e de her lafı yediriyoruz. Her konuda ikna ediyoruz. Yani bu adam cihazın sadece özür dilerim dinleme cihazı var. Hüve o peygamber kelime kelime konuşursak üzünün kulaktan ibaret diyorlar. Akıl Yani sağda ve solda iki tane kulağı var dinleme cihazı var. Ama ortada bir estavurla beyin yok, orta bir akıl yok, orta bir değerlendirme bir kapasite ve kabiliyeti yok. Her gelene tebessüm ediyor, herkes istediğini yaptırabiliyor, her tutan elinden istediğine götürüyor. Bu peygamberde yani biz içimizde bu kadar ona karşı kin, öfke, nefret efendim ona karşı sönmek bilmeyen bir gayzımız olduğu halde, biz ona şöyle diyoruz, ikna ediyoruz, böyle diyoruz, ikna ediyoruz diyerek peygamberimiz hakkında, o bir kulaktan ibaret diyerek çirkin pis bir hakaret serdettiler sarf ettiler bu da Kur'an-ı Kerim'e geçti gelelim şimdi işin tamam bu tarafa geçelim siz beni dinleyen mümin bir topluluksunuz İnşallah inanmış veyahut da bu konuya sempatist olan birileri olduğunuzu umarım. Ee, en azından Allahu Teala Hazretleri bundan şimdilik mahrumsanız hidayet lütfetsin, hidayet olanlarınkini tekamül etsin, zirve yatışsın ve korusun, kollasın. sonunda imanla bitirsin inşallah. Amin. Evet, Mevla-u Hazretleri şimdi kendisi konuyu ele alıyor. Konuyu, onların ağzından çıkan söz, üzün. Onu koyduk. Nokta, biz devam ediyoruz. Allah'ımız buyuruyor ki, Kul de ki benim sevgili peygamberim hakkında ileri geri konuşanlardan etkilenme. Fe la yahsunka kavluhum yasin. Sözleri seni üzmesin. Ne büyük insan. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la bizzat Allahu Teala ilgileniyor. Üzülme peygamberim. Takma kafana. Ve la tekufi da'irim mimma yemkurun. Sana hazırlanan hileler, tezgahlar, tuzaklar, fetbazlıklar Ayak altını oymalar, senin hakkında aldıkları gizli kararlar, kulisler, efendim, toplanmalar, dağılmalar, yani sana ve ekibine hazırlanan mekir hile tuzaklar ki bugünün Müslümanı da var. Kim bile şimdi ne tuzaklar düşünüyorlar, ne hesapları vardır kimler, neler hakkında. Aman diyor Habibim onların sana ve Müslüman kadrona yaptıkları hilelerden, tezgahlardan, mekirlerden dolayı kalbin daralmasın. Ben varım ben diyor Allah. Ben varım. Ben izliyorum. Ve yebur. Onların hilesi tuzağı kendiliğinden göçecek diyor. Kendiliğinden böyle devirilecek Tamam? Şimdi bakın ne kadar kalite bir noktada Allah annesi söylüyor. Mevla onu teselli ediyor. Aman üzme üzülme onların sözünden. Aman habim kalbin daralmasın. Senden evvelki peygamberler de böyle olaylar yaşadılar. Sabrettiler. Sen de sabret. Fas bir kema sabre. Ülre azmimine rusül. Biz de bunları duyalım kenardan kardeşlerim ya. Duyalım. Ey benim sevgili peygamberim. Senden evvelki dirençli, sağlam kalite peygamberlerim sabrettiği gibi sen de sabret. Ve onlar hakkında... Vereceğim karara acele etme. Karar zaten verilmiş, yayınlanmış, uygulanacağı tarih Allahça malum sence meçhul. Sabret. Şimdi onları hakkındaki açıklamayı peygamberimize Allah yapıyor. Hüve o mübarek peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üzünü hayrin. U'l üzünü hayrin neküm. Sizin için hayırlı bir kulaktır. Çok hayırlıdır. Dinlerken konuşan insanları hep iyi niyetle dinler. Onların yüreklerine inerek ne kastettikleri ne amaçladıklarını efendim suyuzan noktasında hiç gündeme getirmeden ağızlarından çıkan sözleri kabul ederek katılımcı bir yapıyla dinler. Kul üzünü hayrınle kun. İyi bir dinleyicidir. Hayır dinleyicisidir. Burada benim işte kurban organizasyonu olsun, hayır hasenat efendim icraatlar olsun, milletten vergi toplayıp birileri bir şeyler yapıyorlar işte. İşte kimleri kurban derileri topladı, şu oldu, bu oldu. Bir sürü, bir sürü işler olup bitiyor. Yani bu konuda müminlerin özellikle itimat noktasında birbirlerine güvenmeleri, güven tazelemeleri, güven sorunu yaşanıyorsa Allahü Teala Hazretlerine karşı biz güven tazelemiyor muyuz? Allah bize güvenmişti. Benim kulum, Metin kulum namaz kılar dedi. Bana namazı farz etti. Metin kulum işte eşini kızını örter, İslam'a uygun bir e, görüntüye kavuşturur demişti. Ve bana böyle bir görev vermişti. Metin kulum işte Ahmet kulum, Ayşe Fatma kulum, efendim gıybet etmez, yalan söylemez, kulak kıyemez, içmez, zina etmez, faiz yemez, yalan demez, iftira etmez, sihire büyüye bulaşmaz. Benim müminim tertemizdir, tıyiptir, cennet adayı, efendim tayyibattır, tayyibindendir. Yapmaz benim kolum diyerekten Allah bize güvenmişti. Bu imanı vermişti. Fakat biz bu güveni istimal ettik. Oyuna geldik, tezgaha geldik. Hatta bazen kasıt ve hiyanet noktasında Mevla'yı daralttık, Değil mi efendim? Oldu. Sonra ne yaptık? Güven tazeledik eşhedüğü tekrar ettik. Allah'tan ağladık, ısladık, özür diledik. Şimdi hacılarımız Kabe'de özür diliyorlar. Efendim hatta Allah'ın düşmanını sembolik anlamda da olsa içimizden büyük heyecanla ve büyük derinliği olan manevi boyutu müthiş bir efendim heyecanı ve hesabı olan ciddi bir hesaplaşma sonucu şeytanın Allah'ımızın düşmanının taşladık. Ondan sonra Allah'ımızın hoşlandığı noktalarda tavaflar yaptık, sahiler yaptık, duaları yaptık, vakfeler yaptık. O kadar milyonlarca müminle öpüş kucaklaştık, dualaştık, ağlaştık, sızlaştık, birbirimize efendim mırındalar, ayranlar, tavuklar ikram ettik, acayip böyle bir muhabbet ortamına girdik. Bak güven tazeledik. Mevla baktı Türkiye'deki o erbürü kullarına işte Pakistan'daki e, yıkılmış kullarına e, ne bileyim İran'daki e, perişan kullarına işte Avrupa ülkelerinin gelen e, iyice defolanmış yırtık pırtık kullarına burada ağlaşıyorlar sızlaşıyorlar birine bin katıyorlar tavaftan hiç yorulmuyorlar Kur'an'dan hiç yorulmuyorlar zikirden hiç yorulmuyorlar namazdan hiç yorulmuyorlar gönülleri de hep böyle ince duygularla meşgul dünyayı değil hep Mevla'yı ahiret düşünüyorlar baktık Allah'ın hoşuna gitti bu manzara öyle değil mi? Hoşuna gitti. Ve güven tazeledik. Haçta güven tazeledik. Tövbe ettik güven tazeledik değil mi? Allahu Teala Hazretleri bu güven tazelememizden sonra bize tekrar hadi bakalım kulum ben de sana güveniyorum artık. Sıfırdan bir defter teslim ediyorum. Haçtan döndün al bakalım bembeyaz yaprak hadi bakalım. Bismillah tekrar başla. Tövbe ettin değil mi kulum? Evet Allah'ım. Vazgeçtin her şeyden. Evet toparlandım ya Rabbi. Lütfen bana yardım et. Yolunda sabit kıl diyerekten tövbe ettin. E tövbe de öyledir. Ve tevbetü tecubbu ma kabliha. Tövbekar olmuş kulu da Allah'a güven tazelemiş oluyor. Yeniden sil baştan yapıyor. Mevla Teala onun bu güven tazelemesini onaylıyor, kabul ediyor. Diyor ki tövbe etmiş toparlanmış kulum sanki ömrüne hiç açılmamış bir hanımdı. Türkiye'de soyunmada en şöhret kadınlardan birisi biliyorsunuz. En güzel biçimle örtün hatta çarşafa bile girecek kadar derinliğe sahip olduğunu biliyorum. Şimdi ne durumda bilmem. Yani eskiden açmadık noktasını bırakmayan bir kadın şimdi örtmedik noktasını bırakmayan bir kadın olabiliyor. Daha önceden ayık gezmeyen, sürekli kafa çeken birisi, şimdi sürekli Allah'a tenzih eden, takdis eden tahmidlerle, tekbirlerle, tehlillerle zikir çekebiliyor. Eskiden arkadaşlar seher vakti sarhoş olarak evine sallanarak gelen birisi, şimdi seherle de kalkıp teheccüdler kılıp, Allah'a yalvarıp yakarıp gözyaşı üretebiliyor değil mi? Daha bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Evet, güven tazeledik, yepyeni bir hayata başladık Mevla'da. 0 bir defter verdi. Buyur dedi. Ha, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi arkadaşlar evliyseniz hanımınıza veya kocanıza karşı güven tazeleyebilirsiniz ama lütfen yaz boz olmasın. Mümkün mertebe Allah'ın yardımıyla. Evliassanız anne babanızı eğer güvensiz bir baba ve anne profili çizmişseniz evde olabilir. babasınız ama güvenilmeyen bir baba. O var piyasada çok. Çok. Güvenilmeyen bir ana. Cam önlerine çocuk bırakacak kadar. Sadece doğurma makinası, doğurdu ve attı bir tarafa. Evet, bu tür ana baba olarak güven tazelleyebilirsiniz, yavrum evladım. Evet, düşmez kalkmaz bir Allah. Öyledim böyledim ama bundan sonra babanızı tanıyacaksınız, annenizi tanıyacaksınız, kızım oğlum, annem babam, anneciğim babacığım, siz de ben inşallah. Bundan sonra daha iyi tanıyacaksınız. Arkadaşın olarak bundan sonra daha iyi olacağım. Yani güven tazelemek. Hani hükümetler siyasi e, efendim, iktidar adayı partiler seçime girerler. Birileri hükümet olmak için efendim yeterli çoğunluğu elde veya koalisyonlarını hazırlarlar. Daha sonra parlamentoda bir güven oyu almak için bir oylama yapılır. Eğer e, oradaki katılımcıların milletvekillerinin bir hükümet kurma rakamı olan o rakamı elde etmeleri halinde bir güven oyu almış olurlar. Hatta bazen e, hükümetlere güven tazeleme noktasında tekrar... Güven oyu teklif falan getirirler bazen eğer bir aşağı doğru bir düşüş söz konusu ise güven tazelemek. Hükümet olduğunuz güven oyu aldınız güven tazelediniz. Yamuk mümindiniz tövbe ettiniz güven oyu aldınız güven tazelediniz. Eğer bir modaların fırıldağı olmuş Hz. Muhammed'ten fiilen kopmuş gönül olarak onu sevdiğinizi söyleseniz bile üzerinizde ondan bir alamet taşımak noktasında bile son derece üşengeç, uzak ve soğuk bir tip olabilirsiniz. Tövbettiniz, güven tazelediniz, yepyeni bir kimlikle ortaya çıktınız bunun gibi. Burada bir incelik var işte. O inceliği ben size arz etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Siyasi parti olarak bir takım insanlar güven noktasında sorun çıkartmış olabilirler. Tazeleme şansları vardır. Müslümanlar ekonomik örgüt olarak harama düşmeyin. Faiz çok ağır bir günahtır. Yani hangi devirde, hangi ülkede, hangi ortamda olursak olalım. Ben şimdi bu sistemle, rejimle bir kavga ve kapışma ifadesi olarak bunu söylemiyorum. Allah için konuşuyorsak. Allah-u Teala sırtımızı dayanıyor. La ilahe illallahın konuş dediği şekilde konuşuyorsak. O zaman... Sevgili peygamberimizin veda hutbesine çok netleştirdiği faiz hakkında ilk kaldırdığım ve ayaklarımın altına aldığım çiğnediğim faiz üstelik kendi parçamız olan kendi bünyemizden birisi amcam Abbas'ın faizdir dediği gibi Kur'an'da ayetler çok net ve açık olduğu gibi yani böyle bir faizle ortama girmeyelim. Biz de toplanalım bile faizli bir efendim holdingler kuralım, finans kurumlarında üç beş kuruş kazanalım. Biz de karnımızı helaldan doyuralım. Yine para yastık aldan çıksın, ülkemizin çarkında çevrilsin, piyasada biraz canlılık olsun gibi bu işe giren insanlar maalesef bazıları işi götüremediler, kotaramadılar. Belki içlerinden hiyanet edenler çıktı, belki de beceremeyenler çıktı, ekonomiden anlamayanlar İyi. Hocalar genellikle yani din hizmeti veren ağırlık anasından doğduğu günden itibaren yani Elif BTS'den başlayıp artık derinliği ne kadarsa ne kadar bir ilim e, dağarcına e, veyahut da ...barajına veyahut da okyanusuna ne koymuşsa hep İslami ilimlerle yoğulan insanlar bir şirket patronu oluyor... ...veyahut da bir holding patronu oluyor veyahut da oradaki ekonomik tanışmada bir efendim, hocalık kimliği güven arz ettiği için nispeten böyle bir şey giriyorlar. Beceremiyorlar yani mevcut şartlara karşı helal haram dengesini tutturamıyorlar. Bir de tabii büyük bir fırtına var dünyada büyük bir efendim yani pastalar noktasında paylaşma sorunu var... Götüremiyorlar ve dolayısıyla batan holdingler, batan şirketler, batan çöken finans kurumlar olaraktan müminler ekonomik anlamda güvenlerini maalesef bugün yitirmiş pozisyondalar güven tazelemeleri lazımdır. Vakıflar, dernekler, Müslüman, e, üç beş insan bir araya gelelim de Müslümanlığımızı birbirimize dayanaşarak yaşayalım. Allah-u Teala çünkü bizi bir cemaat olarak, topluluk olarak görmek istiyor. Peygamberimiz camiye, cemaate gelmeyen insanlar için ne dediğini biliyorsunuz. Yani bu işin bir bit yeni, bir çapan oğlu aramaya gerek yok. Dil altında bakla araştırmaya gerek yok. Gidin kendiniz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tercüme ettirip hazırlatıp millete hazır lokma haline getirdiği, Erkam yayınlarının müthiş bir efendim güzellikte ve kaliteyle piyasaya sürdüğü sekiz ciltlik, orijinali daha kısa ama muhtasar, Riyazu ı Salih'in bir eser var İmam-ı Orada namaza cemaate gelmeyenin elime bir odun tutuşturmak ve namaza cemaate gelmeyenlerin evini yakmak istediği içimden böyle bir his geldi diyor peygamber efendimiz. O kadar Müslümanların bir araya gelmesine hırslı, Müslümanların bir araya gelmemesine son derece tepkili. Yani yakmaz peygamberimiz. Merhametli bir insan. Yani tokat hak edeni tokat atacağını elini sıkar. Biraz kaşını çatar, kızar belki ama yani camiye bir araya gelip müminlerin e, müşterek namaz kılması, topluca dua etmeleri, selamlaşmaları, tokalaşmaları, kucaklaşmaları, halatır sormaları, birbirinin özel dertlerini biraz zaman ayırmaları gibi bu tür kaynaşmışlığı e, savunan, bu, bu işi çok teşvik eden ve bu işi bizzat kendisi de hakkıyla yapan bir zat değil mi? Müslüman bir cemaat olarak bir araya geliyorsun diyorsunuz ki memleket bozuk, dünya bozuk, kardeşim, bacım. Gelelim şöyle bir Allah'ın kitabını okuyalım bir tefsir bir hadis bir fıkıh veya da şu mübarek Allah dostu çok kalite bir insan gidelim onun sohbetini muhabbetini dinleyelim onun özel bir İslamiyet'ten çıkartıp böyle e, program olaraktan sunduğu bir İslamiyet'i şu zamanda şöyle yaşasanız daha isabet edersiniz kaynağı asla uygun bir şekilde bu ortamda inşallah farzı, vacibi, sünneti, edebi, ahlakı, helali, haramı hiç böyle kopartmadan, parçalamadan, sağ sola atmadan efendim şu şekilde yaşayın, edin evladım diyen bir hocamız, bir liderimiz, mürşidimiz, bir, e, bize bu konuda abilik yapacak bir himaye edecek birileri varsa gidelim onların böyle kanatları altında beraberce bu İslam'ı yaşayalım diyebilirsiniz. Böyle demenize de lazım zaten. Tek başınıza ayakta kalma şansınız kesinlikle yok. İstediğin kadar köklü çınar olun. Dünyadaki bu büyük fırtınalar, bu büyük efendim tayfunlar. Tsunamiye senin binan dayanmaz kardeşim, bacım dayanmaz. Koca aman efendim betonarma binaları söktü aldı götürdü. Dünyadaki şu anda İslam aleyhtarlığı ve İslamiyet'in insanları kopartarak firileştirip sonra avlama çalışması dünyada öyle bir derin örgütlenmeyle üstünüze geliyor ki Tsunami onun yanında bir kusura bakmayın basit bir dalga okşamasıdır. Öyle büyük bir fırtınanın içindesiniz. Bunun neticesini evdeki kucağımızdaki çocuğu kaybederek görüyoruz. Kendimizdeki gerilemele görüyoruz. Hiçbir baskının, cebirin, tehdidin, ondan sonra öldürmek, organları kesmek, hapisten atmak gibi böyle bir ciddi anlamda sıkıştırmanın olmadığı bir ortamda çok basit böyle bir ürkütülmeler, efendim sindirilmeler ve benzeri tehdit veyahut da tehdit sayılabilecek bir takım işlemler sonucu sendeki bendeki gerilemeden malumdur. Daha karşıdaki insanlar yani Allah'a Resulü'nü ve güzel şeyleri sevmeyen insanlar herhangi bir şey söylemeden ne olur ne olmaz hesabıyla insanlar tedbir üretmeye başlıyorlar. Yani kendilerindeki Temel ödev ve görevleri askıya alıyorlar veyahut da kazaya bırakıyorlar veyahut da tehir ediyorlar veyahut da tamamen terk ediyorlar. Hatta evlerinde bile açılmayı tercih edenler var. Ne olur ne olmaz. Evimize bile bunu böyle yapalım. Yani böyle bir geri sayım söz konusu böyle bir efendim fırtına böyle bir efendim e, insanları kökten kopartan sıkıntılı bir e, kavurucu bir tayfun söz konusu. Böyle ortamda tabii ki birbirine tutunacaksınız. Rüzgar şiddetli estiğinde birbirine tutunarak yürüyeceksiniz. Allahu Teala bunu böyle istemiyor mu? Kur'an bunu böyle yazmıyor mu? Surayı maide bu ayet boşuna mı indi? Allahu Teala sendeki kapasite görmüyor mu? Bismillah ve hulikal insanı zayifan demiyor mu? İnsanoğlu havaya, civaya girme. Kendinde bir şey var etme. Acı patlıcanı kırağa çalmaz falan deme. Hiçbiriniz ot değilsiniz, patlıcan değilsiniz. Kırağa da çalar. Hırsız da çalar, çalar, bu zafiyet vardır, İnsanoğlu zayıf yaratılmıştır, arkadaşlar sevgili peygamberimiz ve la tekinli ila nefsi tarfata ayin dememiş midir? Allah'ım beni gözümü açıp örtünce kadar nefsime lütfen ne olur yalvarıyorum bırakma, bu onun duası değil midir? Sevgili peygamberimizin dua listesinde çok kullandığı bir dua türü değil midir? Fi in tekilni ile nefsini tarfet ayn, etni antatik ve tukarbinin maaşyatik. Aman yarabbi, ben bu nefsin ne canavar olduğunu bilirim. Ben senin peygamberim, elçinim. Bu işleri sen bana öğrettin. Eğer benim nefsimin eline bırakırsan, şeytanın işin cabası, dışarıdaki seni İslamiyet'i yaşadığın için seni utandıran, sana hakaret eden seni ekmeğinle tehdit eden, seni görevinle tehdit eden, sen efendim terfinle yükselmenle tehdit eden o oluşumlar da işin cabası. Beyim cabası. İçindeki canavar nefis zaten buna yetiyor. Şeytan cabası. Sana efendim gözüyle kaşıyla ezenler cabası, sözüyle hakikat edenler cabası, sövenler düvenler cabası. Bir de efendim daha değişik yöntemlerle de sana Allah'tan, lillah'tan, kalite şeylerden uzaklaşmaya çalışanların varlığı bu işin ilavesi, zammı. Allah'a beni nefsimi bir an bırakırsan tübaidni kesinlikle beni uzaklaştırır an ibadetike sana kulluktan beni uzaklaştırır Allah'ım. Söz Hazreti Muhammed'in sözü. Güzel kardeş. Sallallahu aleyhi ve, ve tüqarribni beni yaklaştırır. Minmasiyetike sana isyan sayılan işlere beni yanaştırır kardeşim göz açıp kapayıncaya kadar diyor peygamberimiz katil olmak için ne kadar süreye ihtiyacınız var sizin size ne kadar sürede katil denir elinizde silahınız var tetiğe kaç de başlarsınız siz demek ki böyle şarjörü dolu makarizması hazırlanmış boşluğu alınmış artık böyle mermi sürülmüş ne kadar sürede katil olsunuz Doğrulttunuz bir kere patlattınız katil oldunuz. Kafir olmak daha kolay. Yani şöyle bir çift lafa bakıyor. Zina etmek de öyle. Hırsızlık da öyle. Namazı kaçırmak da öyle sabahleyin diyelim gece geç çattınız, vücudunuz böyle pestil olmuş e, ruhunuz evet kalkmalıyım kalkmalıyım Allah beni assalatu kayrüm minen nevm ya, o namaz uykudan hayırlıdır e, kalk kulum diyor ben de haklısın Allah'ım diyorum müezzin kardeşim sen de Allah adına doğru söylüyorsun diyorum ama vücudum bunu onaylamıyor Pas, pestil olmuş perişan olmuş. Hele biraz daha yatayım derken yani ezana, ezan okundu güneşe de çok yakın bir zaman var biraz daha yatayım diyeken sağa dönülmüyken bir daha bakıyorsun güneş yüzünüzü yalıyor bir anda koca sabah namazı yok oluyor yani Allahu Teala hasetlerine büyük bir din, din, dininin büyük bir direğini daha yıkarak sabahleyin mevlaya arkadaşlar sabah kartını basmamış sabah secdelerini yapmamış sabah kıyamının rükh secdesini, duasını tesbihatını yapmamış bir Allah görevini aksatmış, görevlerini çiğneyen Allah'a karşı vukuatlı, problemli, agresif yani Mevla'nın sevmediği, saymadığı, önem vermediği bir sabah başlangıcı söz konusu oluyor. Bak bir anlığına Allah'ım gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize bırakma diyen bir peygamber aleyhissalatü vesselam bir evliyayı konuşmuyorum ben. Bir takvayı da konuşmuyorum. Salih zat da konuşmuyorum. Sadece namazdan başka ikinci bir Allah adına sermayesi olmayan bir namazıyla havaya giren musalliyi de konuşmuyorum. Yarım yamalak bir tesettür açıklara bakarak e, durumumuz fena değil deyip kötüden kendisine iyilik payı çıkartan yapıştırma Müslüman da konuşmuyorum. Arkadaşlar bakın. Yani işi şu noktadan el almaya çalışıyorum. Yani müminler olarak güveni tazeleyeceğiz. Evet bakın. Müminler ekonomik işlerde hayırlı bismillah diyerek helal kazanç adına bir araya gelmiş bir takım problemler yaşamışlardır. Yani Müslümanların özgürlük alanı biraz genişletelim. Allahu u Teala'ya yani mevcut ortamda daha böyle e, doyasıya kıyasıya Allah ne diyorsa böyle dini inançları bakımından özgür olsan diye bir takım siyasi örgütlenmelere gitmiş olabilir. Dünyada var bu tür çalışmalar var. E efendim hayır organizasyonları, vakıf kuralım, dernek kuralım, bir platform oluşturalım, ne bileyim bu çizgide üç beş Müslümanlar bir şey toplayalım, memleketimizin garibanlarına, uluslararası efendim, göçmenler, mağdurlar, Allah yolunda çalışan, çabalayan, mücadele eden birçok insanlar var, onlara da bir ekmeğimiz, aşımız gitsin, ne bileyim deprem oluyor, tsunamis oluyor, düşman istilası oluyor, bombalamalar, yağmalamalar, hırpalamalar oluyor. ...bunlar da bizim bir payımız paydamız olsun derken... ...bu arada eli paraya bulaşan insanlar... ...bir takım yanlıştır. Yapıyor olabilir. Ama bunu yapanlar... ...ellerini temizlemeli. Çaldıklarını, aldıklarını ödemeli. Bunu itiraf etmeli. Beceremediğini söylemeli. Hep düşmanı haksız bulma... hep düşmana suçu yüklememelidir. Adem peygamber cennetten çıkartılırken... Onun o cennetteki başına o çorabı örenin şeytan olduğunu Allah söylüyor ya. Ama Adem peygamber ona pas vermeseydi. Havva annecimiz şöyle bir ufacık göz kırpmasaydı. O mübarekler o perişanlığa imza atarlar mı? Kaderi tartışmak zaten yasak olur mu Allah'ın programına baş üstüne? Ne diyorsa tamamdır. Ne yapıyorsa tamamdır. Hakimdir. Ancak yani şeytanın bu... Ördüğü çoraba karşılık Adem peygambede kibarlığa bak. Şu anlayışa şu yani kulluğa yakışan yaklaşama bak. Rabbena zalemne enfüsenem ve inlem talfilene ve terhamne lene kûnenne minekâsirin demiyor mu? sure Araf'ta Allah bunu böyle teker teker önümüze koymamış mı? Allah'ın işte eşim Havva işte garip Adem'in ikimiz de senden özür dileriz. Biz ettik sen etme. Biz nefsimize zulmettik. Biz şeytana göz kırttık. Nasıl olduğunu anlayamadık, karambole geldik, böyle bir oyuna düştük, böyle bir Efenin tezgaha geldik. Vallahi çok üzgünüz. Biz ettik sen etme ve inlem tavfilene bizi bağışlamasın ve teramla bizi acımasın. Biz bittik dediler. Lenek kü nenemle kasilin. Niye böyle demiyorsunuz? Niye böyle demiyorsunuz? Bu şeytanca direnmeye ne gerek var? Niye hatalar kabul edilmiyor? Niye haddini bilmiyor insanlar? Niye bizim kendi arkadaşa çok iyi bildiğimiz, farkına da vardığımız kusurlar azgın nefse mailenin hatırına ve şeytanın üfürüklerinin hatırına itiraf edilmiyor? Ve yine aynı hatalar tekraren ısıtılıp temcit pilavı gibi milletin önüne konuluyor. Yine ikinci da aynı sonuç, üçüncü da aynı sonuç. Bütün rauntlar aleyhimize ya. Birinci roundtaki hatanı niye kabul etmiyorsun? ikinci rauntta yener dedim belki rakibini. Şeytan bakın her fırsatta bakın aynı olay aynı olay şeytanla başına geldi. Şeytan temeli itibariyle temelden bozuk bir varlık değil. Sonradan sapıtmış birisi. Hatta bazı kaynakları ayetlerde bir netlik bir açıklık olmasa da yani cinlere nasihat öğüt verecek bazı meleklere Sohbet yapacak, vaz edecek, onları Allah lillah muhabbetinde ilerletecek veyahutta da o konularda onlarla hizmet götürecek bir lider kadırdan birisi sokaktan kabul ediliyor. Buna rağmen bak yani Allah'ı inkar etmiyor. Yani Kur'an'da okuyun şeytana, Rabbi diyor, Rabbi, Rabbisine, Allah'ına ifade olaraktan benim Rabbim, benim ilahım diyor. Fakat önündeki her zaman kendi önünde... Bir Adem görüntüsüne takıldı kafası. İşte o Adem yüzünden sapıttım ben. O Adem olmasaydı o Adem var ya nereden çıktı Allah'ın çamuru Allah'ın toprağı Allah'ın böyle ne bileyim e, basit ve hasis maham, basit ve, basit ve hassiz maddesi diyerekten haşa ve kella o mübarek Adem peygambere taktı kafayı ondan sonra zıvanadan çıktı. Sen hep Amerika'ya kafayı takarsan zaten yavuş şeytanın tak kendisi İsrail'e devamlı İsrail'e kafayı takarsan devamlı isyanına e kafayı takarsan devamlı şunlara bunlara kafayı takarsan zaten onların işi o. Onların işi o. Devamlı yılana kafayı takarsan akrebe kafayı takarsan canavara kurda tilkiye kafayı takarsan sen nasıl iş yapacaksın? Onlar zaten bir realite, bir gözle görünen, elle tutan meydanda icraatlar, her şeyle meydanda. Ne zaman min inden duyacaksın? Bizden kaynaklandı, benden kaynaklandı. Evet ben bu konuda hata ettim. Düzeltmeliyim. Şöyle bir özür dileseniz. Burnunuzdan kıl aldırtmıyorsunuz. Birisi bir yanlışını söylese yani ama insana da usullü söylensin. Hakaret ederek yanlış söylenmez. Toplum içinde ezerek egosu tatmin ederek kompleksli bir şekilde hatalar söylenmez. Onun da bir yolu vardı. Amaç düzeltmekse Düzeltmek için insanın hatasını başka söylersin amaç bozmaksa, üzmekse, aşağılatmaksa, milletin gözünden düşürmekse böyle adi ve şerefsizce bir efendim düşünce söz konusu o zaman hatayı söylemenin şekli de başka olur. Bozmak için hata söylemek başka şey, düzeltmek için hata söylemek başka şey. Yol almak için hata söylemek başka daha çok yoldan çıkartmak için insanlara müdahale başka şey. Aynı mantık arkadaşlar. Güvenimizi tazeleyeceğiz. Mantık şeytan mantığı olmayacak. Adem aleyhisselam mantığı olacak. Allah'a özür dilerim. Eşimle birlikte bu konuda yanlış yaptığım kanaatindeyim. Ekibime ben bu konuda yanlış yaptık. Üzgünüm. İkinci seansta inşallah düzeleceğiz. Daha yapacağız. yapacağız. Min'inden füsüküm. Kur'an sözcüğüdür. Sureyi Alimran. Bedir Uhud tahlili bağışlayın. Sizden kaynaklan diyor Allah-u Teala. Uhud'daki galibiyetten sonraki o ikinci çok acı ve zayiatlı sonuç, sevgili peygamberimizin bile dişlerinin parçalandığı, Hamzaların dilim dilim edildiği radıyallahu anh, ve en güzel, en yakışıklı sahabemizin delik deşik edildiği, kapı gibi Abdullah ibni Cahş'ın ve diğer 66 altı tane sahabenin hakile yeksan edildiği o kalitelerin, Müminler arasından ayrıldığı o büyük olayda min inden füsüküm sözü vardır. Sizden sizden diyor Allah Halet bin Velid'i geçin o zaman Halet bin Velid komutasındaki yedek kuvvet bizi perişan etmiştir. Onun için arkadaşlar güven tazeleyeceğiz. Bu güven önemli bir konudur. Hz. Muhammed Mustafa hakkında Mevla ne kadar tatlı ne kadar mükemmel bir yorumla bize yol açıyor yol gösteriyor. Yükminü billahi bu mübarek Peygamber'i tanıtıyorum diyor Allah. Bak bana inanır Allah'a inanır bu peygamber. Bana inanır ve güvenir. Ve yükminü lil müminine bakın bu mühim bir şey arkadaş. Ve müminlere de güvenir. o kardeşim ben mümine güvenmeyeceğim de zerre kadar iyilik yaparsak karşılığını alacağını Allah'tan öğrenen ve Allah'ın ayetini okuyan bir mümine güvenemezsem. Zerre kadar kötülüğünü şeriyata sünnete ve hakka hukuka ters işlerin hesabını Allah'ın soracağına dair ayet-i kerimeye inanmış ve bu ayeti çatır çatır okuyan hafdesine duruyorum. Namazdan şimdi geldim. Kâbe'den yeni döndüm. İşte başımda körtüle, yanağımdaki peygamber gülüyle efendim diğer orucumla, kestiğim kurbanımla ve bu be ve buna benzer Küfür yerine zikrimle bu kadar böyle insanların manen etkileceği bir, bir büyük sermaye dizi, dizinine rağmen bunlar olmasa bile Allah'a inanmış bir kimliğe niye güvenmesi? Allah diyor ki yani bu mübarek peygamber Allah'a inandığı, Allah'a güvendiği gibi Allah'a inanana güvenmek, müminlere güvenmekle suçmuş dedi ya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sana güvendim diyor ya ben seni Müslüman zannettim. Peşimden namaz kıldın. Beraber savaşa bile gittik. Daha geçen hayır için bir kucak dolusu yardım ettin. Alkol almıyorsun, zinan duyulmamış. Hanımın çoluk çocuğunda Müslüman fotoğrafına büründürülmüş. Böyle bir yani İslam olmanın alametleri. Müslümanca selam verirsin, eşhedüyü çekersin. Camide görürüm, şunu yaparım. Ya ben böyle bir mümine güvenmeyeceğim de kime güveneceğim bu bir peygamber. Yanlış mı yapıyor aşağıya? Ben sana güveneceğim. Sen de bana güveneceksin. Ama bu güvenlerle oynayan insanlarla Allah oynar. Senin takkene güvendi, saçına, sakalına güvendi, hacılığına, hocalığına güvendi, örtüne güvendi, namazına güvendi, zikrine güvendi. Filanca cemaat mensubiyetine güvendi ve sana teslim oldu. Ve sen ona öyle bir kalleşlik yaptın, öyle bir yani adamı madara ettin, öyle bir ayar çektin ki gavur çekmez ve yapmaz ve... ve. Belki Allah da seninle öyle bir oynayacak ki arada benim dinimin kimlikleri var diye bu haltı işledin sen. Haçça insan götürenler de son günlerde bir takım fırıldaklar çevirdiler. Yani hatta bu radyoda hizmet eden kıymetli kardeşlerimden bir grup da yani ta sınırdan geri döndürüldüler. Böyle bir kalleşik böyle bir üçkağıtçılık. Yani Allah'ın evine giden insanların üç beş dolarını gasp edebilmek için bak Allah yolcusu aşık insanlar. Zor güç zaten zengin olsalar yolunu bulup 3-4 bin euroyu bastırdığında krallar gibi götürülüyorsun. VIP'ten girip VIP'ten çıkıyorsun. Ama bunlardan gariban takım. Oradan efendim borç, buradan efendim satarak, buradan çocuğun kumbarasındaki paraları bile efendim toplayarak. Şöyle bir aşkının gereği Kabe'ye giden insanla oynanır mı ya? Sana güvendi. Allah yoluna giden insanla oynamaz bu adamlar. Müslüman insanlar dedi. Nice şirketler insanlara oynadılar. Nice efendim böyle insanların yüreklerine yüreklerine kor döktüler, kavurdular. İnsanın yüzüne bakamaz hale getirdiler. Allah bunun hesabını sormayacak mı? Allah bunun hesabını sormayacak mı? Kabe'ye giden insanlara yol kesen haramiler gibi bu işi yapanların hesabını sormayacak mı zannediyorsunuz ya? Allah Allah için örtünen insanların örtüsüyle oynayanlara Allah hesap sormayacak mı zannediyorsunuz ya? Allah'a zikreden insanlara ayn yapmak gibi bir çirkin, iğrenç ifade kullanan Allah, Allah'ın kendisini diyorum ben. Hesap sormayacak mı diyorsunuz? Era eytellezi yenhe abdenide salla sureyi ikra yani alak suresi. Kulumun namaz kılarken onun namazına mani olanı görmedin mi diyor Allah. Benim ona soracağım hesaptan bahsediyor. Allah'ın ona soracağı hesaptan bahsediyor. Waman bismillah waman azlaman, mana mesajıda en bu ayet kelimeyi bıkan, camilerin içinde vaaza mani olan zikire mani olan Allah'ın evine giden insanlara mani olan. İyi ki sana bir müftülük vermişler, iyi ki sana bir efendim görev vermişler, makam vermişler. Yani orada Allah'ın dinini anlatan insanlara kolaylık sağlamanız varken, yani siyasi mevzulara parti partis Particilik anlamında girmek kaydıyla buyurun demek gerekirken manim olmak lazım bu insanlara. Allah'ın evine mani olanlar, Allah'ın dini yaşamaya mani olanlardan daha zalim, daha kötü kim vardı diyor Kur'an'ı kendine Allahu Teala Hazretleri. Yine güvene dönüyorum. Aynı şey benim bugünkü o, hedeflediğim şey bu. O kadar güzel bir söz ki ayet-i bu bu iki çizgi arasındaki... Allah'ımızın özellikle vurguladığı konu yükmünü billahi bir daha okuyorum bak yükmünü billahi bu mübarek peygamber Allah'a inandığı gibi ve yükmünü inanır ya güvenir ya emin olur itimat eder güvenir Allah'a inanmış insanlara güvenir öldükten sonra dirilmeye mezara inanıyorsun mahşere inanıyorsun sırata inanıyorsun cennete inanıyorsun cehenneme inanıyorsun Yanmaya inanıyorsun en gariban en kelepiri en sıradan en bayağı imanını kurtarmış ve buyur kulum buyur defolu gülüm benim sararmış solmuş gülüm benim cennete buyur dediği müslümana en azından iki bu dünya kadar cennette her şeyin dinlenmeye ve keyfe göre ayarlandığı cennete inanın bir adama güvenmeyeceğim de kime güveneceğim de bana söyler misiniz ya? Ancak böyle istihbarattan korkan, polis evet emniyet tedbirlerinden korkan, zabıttadan maliyeden korkan. Yani onlar yoksa benim bir tane ünlü bir, çok Allah'a şey sevdiğim beni etkileyen, e, dini yönden gelişmiş bir cemaat mensubu, bir profesör abim vardı. Allah rahmet eylesin. öldü gitti. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Derdi ki bir adam öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsa, kafirse kısaca ve bu adam çalmıyorsa beceriksizdir derdi. Zina etmiyorsa cinsel iktidar yoktur derdi, özür dilerim. Yani anlatırdı, katil değilse korkaktır, ötlektir, adam vurmasını bilmiyor derdi. Kurtlar Vadisi'ni seyretmemiştir diyeyim ben ayrıyeten, ilave olarak. Ya de sonra dilmeye inanmıyorsun. Kimse seni görmüyor, niye çalmıyorsun? Nasıl, nasıl Allah'ın böyle bir hesabına inanmıyorsun. Niye çalmıyorsun? Beceriksizsin. Niye zine iktidarsızsın ya da beğenmiyorlar senin tipin bozuk, beğenmiyorlar. Niye katil değilsin, niye böyle bir kapatçı değilsin veya niye niye niye? Niye kumar oynamıyorsun? Papazla kızdan anlamıyorsun. Kareden aslan anlamıyorsun. Şahtan mattan anlamıyorsun. Basmıyor. Allah'a ve ahiret güne inanan, Allah'ın huzurunda böyle preslenmiş vaziyette, yalın ayak, başı kabak tabir caizse nefes alamayacak kadar bütün insanların bir yere sıkıştırıldığı bir ortamdan Allah bahsediyor, Resulullah bahsediyor. Böyle bir ortama inanan bir Müslümana ben güvenmeyeceğim de kime güveneceğim bana söyler misiniz? Veya sen böyle bir mümin olduğuma inanıyorum, bana mi? Güven kime güveneceksin? Ne müthiş bir ayet mümine güvenmek suç mudur bir daha söylüyorum bugünkü sloganım bu mümine güvenmek suç mu ama maalesef bugün inanmışlık post altında beş kuruşa Allah'ı satan peygamberi satan davayı satanların sayısı belli değil ya ben bunları kafamdan saçmalamıyorum gidin bakın sureye tövbeye aynı surede bismillah -a ayetini okuyun Eğlesin işte babalarınız, evlatlarınız, e, aşiretiniz, efendim kazandığınız mallarınız, e, beğendiğiniz meskenleriniz, üst üste yığdığınız birikimleriniz Allah'tan ve Resulünden ve yolunda savaş ve mücadeleden davanızdan daha sevimliyse belanızı ne Amerika ne Rusya ne iç ne dış düşman Allah'ın kendisi verecek demiyorum ayet-i kerime. O ayetten çıkarıyorum. Ehab Bey. İleyküm min Allah ve Resulü ve cihedin fisebili. Hep ayetleri ben mi okuyacağım? Sa sağ gözüm saatte, sol gözüm anlattığım konuda. Allah Teala diyor ki ben öyle Müslümanlar biliyorum ki. Allah buyuruyor. Ben öyle Müslümanlar biliyorum ki maalesef. Öyle Müslümanlar, öyle Müslümanlar ki. Şu üç kuruşluk dünyayı, yani sevdiği bir takım canları, sevdiği bir takım dünyalık malları kaybetmemek için, Allahu Teala Hazretlerini bile estağfurullah diyorum. Rabbisini satıyor, Peygamberini satıyor. Ondan sonra davayı satıyor ya, satıyor adam. Allah ki belanı ben vereceğim, belanı ben vereceğim. Demek benden daha çok sevdin ha? Allahu Teala'yı ve Habibini bir tarafa koydun. Özür dilerim. Davanı, Yüce İslam dinini, dünya vahireten saadet kaynağı, mutluluk kaynağı olarak Allah'ın sunduğu İslamiyet dininden daha da önem verdin değil mi? Birkaç cana, birkaç dünyalık birikimine diyor ki Allah belanı ben vereceğim. Hiç kimseden bekleme. Bizzat senin karşında diyor ben varım. Feterabbesu hatta yettiallahu bir amri yani ey bi azabi. Allah diyor ki beklesinler. Yüce İslam dininin canına okuyan Müslümanları konuşuyor Allah Teala. İslamiyet ettiğini sana namaz diyor, dünyadan seb kılmadın, oruç diyor dünyada seb yedin, kurban diyor yüz milyona iki yüz milyona acıdın, örtün diyor her türlü moda rengine tipine evet ama Allah Resulü'nün bizzat o ayetleri kendi hanımı ve kızı ve sahabesinden uygulayarak önüne koydu o tür manzaraya. 3 5 kuruş. Bir fotoğraf gelsin, bir kaşe olsun, bir alta imza olsun. Birkaç fotoğraflı, kaşeli, imzalı kağıt gelsin. 3 5 kuruş gelsin. Veyahut da oğlum kızım şurayı bitirdi, şurayı efendim e, halletti gibi bir e, ifade duyayım da onunla bile onurlanayım, bir havaya gireyim hesaplarına girdin. Yani arkadaşlar, ayet-i kerimeye fazla dalamayacağım. Allah'tan ve Resulünden ve onun davası adına mücadele etmekten daha değerliyse bir takım canlara olan düşkünlüğünüz, bir takım mallara olan düşkünlüğünüz. Allah diyor ki gidin okuyun. Metine bağlı olmayın. Hep beraber Rabbani'yiz. Rabbimize bağlıyız. Rahmaniyiz. Rahman'a bağlıyız. Hep beraber Mevla'ya bağlıyız. Belanızı diyor Allah benden bekleyin. Sizinle Allah olarak bizzat ben oynayacağım. Canınıza okuyacağım. Cenneti bir tarafa at. Cehennem tehdidi önemli değil senin için. Amana içeriye karakola girmeyeyim. Karakola girmeyeyim. Cehenneme girmeye razı olacak bir mantık ve mantalite. Mümine güveneceksin. Ama müminde lütfen güven sağlayacak. Ben kendime de kime kızgınsın kimseye kızgın değilim. Tam aksine moralim tığırın da. Gitmişim annemin elini öpmüşüm, dünya kadar kavurmasını yemişim, baklavalarını yemişim, e, kendi özel yoğurdunu, özel turşusunu yemişim. Doğduğum köye gitmişim, milletle bayramlaşmışım, neşe, muhabbet, vaazlar, nasihatlar. Ona efendim bekarların evlerine imzalar atmışım, bozulmuş işlerini düzeltmeye çalışmışım. E, sevap dersen o şükürler olsun e, cebim sevap dolmuş, e, midem kavurma dolmuş. Ona sonra temiz hava almışım, moralim yerinden, moral sorunum yok. Diğer Müslümanların derdini unutmuş değilim, ben bir anlık... Bir yorum olarak söylüyorum. Bir seyahatte yapmışım. İnsanlardan dua almışım. Bütün akrabalar teker teker gezmişim. Hediyelerini vermişim. Hatta akrabasıyla ilişkisi kopuk olanların ilişkilerini şükürler olsun. Ben biraz çöpçatanımdır. Tekrar kurdurmuşum. Vefasız bir takım insanları ilkokul öğretmenlerine götürmüşüm. Ünlü bir mülki amiri güzel bir makama gelmiş bir arkadaşımı ilkokul öğretmeni yıllardır arayıp soruyor, bulamıyor. Getirmişim, bir çiçek yaptırmışım, öğretmenimle götürmüşüm. Oho mezarda babamın mezarına ay ışığında gitmişim, nostaljik bir ortamda okumuşum, dua etmişim, öpmüşüm, yalamışım. Benim şu anda manevi, maddi, moralim iyi. Şu anda karnım da tok, uykusu da değilim, sinirli, agresif de değilim. Ama arkadaşlar nasıl olur da biz mümin olarak güvensiz bir adam oluruz? Allah yani bu konuda şahsi kusurlarımdan dolayı Allah'a istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Allah'tan ve kullar istiğfare kullanan özürle bunu söylüyorum. Sizde bu düşüncede olmanızı, tah, olduğunuzu tahmin ediyorum. Müminlere güvenmek. Güvenilen bir mümin olmak. Ben pek yani bu işleri İmam Hatip Mektebindeyken çok sinemaya kaçardım açıkçası. Sinemayı bırakmak için de daha sonra spora başladım, kurtuldum. Şükürler olsun. Hafta sonu üç matineye giderdik. Yatılıydık. Ana yok, baba yok. Başımızda cemaat yok. Mübarek bir mürşidimiz, hocamız yok. Ondan sonra bir cemaate mensup değiliz. Ondan sonra ne gariba mi? On bir yaşta gitmişim be. Gurbetteyim. Ana, baba, gözetim, denetim yok. Ne yaparsınız olsanız? Çok basit bir ortamdaydık. Aşağı, sonra şükürler olsun. Sırf bak kendi Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımı, Allah yardımı, Ana duasıyla... ...sinemayı falan bıraktım... ...spora başladım... ...spordan sonra e, biraz daha toparlanmış olduk... ...o dönemde hiç unutmuyorum bak hali... ...şu anda şu anki gibi bir, bir, e, ...yani bir yabancı film zannediyorum... ...bir kadıncağız... ...birisiyle evleniyor... ...kocası bozuk çıkıyor... ...bir daha ile evleniyor... ...böyle yine böyle bir oyuna kadın çok karakterli... ...gavur ama namuslu bir... E, ...namuslu ya yani normal bir aile hayatı sürmek isteyen bir kadın... ...çoluk çocuğuyla bir aile düzenini yaşamak isteyen bir kadın... En sonunda birisini tanıyor fakat o adam da ona çok güven veriyor. Son derece ilk iki kocasındaki yamukluklar yok. Ee, en son nikaha gidecekler, gelinliklerini giymişler, öbürü damatlığını giymiş. Ee, son defa imzayı atmadan diyor ki biliyorsun diyor çok acı bir tecrübeye sahibim, çok düştüm, çok perişan bir hayat sürdüm diyor. Şu anda eşiniz olarak evet diyeceğim, imza atacağım, son defa soruyorum size güvenebilir miyim diyor bak. Bu söz beni vurdu bak. Size güvenebilir miyim? Birinciye güvendim fos çıktı. İkinciye güvendim fos çıktı. Çolacak bak şu sarı yavrum. Sarı evlatlarım, sarışın çiğdem çi gibi, gavur çocuğuma çiğdem gibi tertemiz yavrular. Bu yavrularımla birlikte seninle bir hayat, yeni bir hayat, ikinci bir bahar yaşamak istiyorum. Lütfen size güvenebilir miyim? Bu sözün bu sözün arkasında durmak için adam canını vermesi lazım ya. Allah diyor ki skulum sana güvenebilir miyim? Bu imanı vereceğim sana tabiri caizse. Resulullah diyor veren evladım biat ettin, biatını kabul ediyorum. Sana güvenebilir miyim diyor Allah'ın Resulü sana güvenebilir miyim? Gittin bir Allah dostuna öptün sarıldın. Sana bir görev verecek sana güvenebilir miyim yavrum diyor böyle bir görev yapar mısın? Yabancı bir kadın nikaha geldiniz evleneceksiniz yabancı bir erkektin evleneceksin ki sana güvenebilir miyim? Seninle ticaret yapacağım senin Müslüman olduğunu duydum. Bu efendim kriz ortamında böyle bir perişan bir ortamdayız. Bütün sermayem bu bir atımlık barudum var ömrümün birikimi bu size güvenebilir miyim Demek haklı de değil midir? Yükmü billahi bu ayeti bir daha okuyun lütfen. Yü'minü billahi ve yü'minü mü'minine müminlere güvenmek. İşte o peygamberle oynayan münafıklara Allah böyle cevap verdi. Sizi mü'min zannetti. Camide gördü, cephede gördü, hayır alanlarında 3-5 kuruş hayır yaparken gördü. Evdeki hanımınızı örtülü gördü. Alkol sofralarında yakalanmadınız. Yanlış adreslere de basılmadınız. Sizi adam zannetti, mü'min zannetti ama siz cilt çıktınız suç mudur diyor. Suç mudur se güvenmek. Ağzından çıkana göre davranmak. Vallahu alema ma nakulu vekil. Hazreti Şuay peygamber Musa Aleyhisselam o zaman peygamber değil. Delikanlının teki böyle Firavun'la problemli bir tip. Gelmiş memleketine Hazreti Şuay peygamber kızını verecek. Son sözüm diyor evladım. Bak bir anlaşma yapıyoruz. Bir anlaşma. sureyi kasas sözün sahibi Allah. Ama Şuay peygamberden naklen Vallahu Allah ala ma nakul bu konuştuğumuz konu üzerine vekil Allah vekildir evlat. Allah vekildir. Biz de vallahi billahi tallahi çolumun çocuğumun öresini öpeyim. Kur'an'a el basayım. Ekmek beni çarpsın. Bir sürü yuvarlama laflar sonuç fiyasko. Zaten kalite değilse bir adamın yeminine de inanmayın. Adam özde kalite değilse yeminine inanmayın. Özde kalite değilse hatmine de inanmayın. Özde kalite değilse yani diğer vukuatlar. Zaten bir hadis-i şerif var. Bazı tüccarların iş yerinde görüyorum. Hoşuma gidiyor. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin sadece yanlış anlamayın. Saplantılı dinlemeyin. Başında tırnak açıyorum. Hadisi bir daha okuyorum. Kişinin sadece namazına bakmayın namazı sizi aldatmasın bilakis bilakis dinar ve dirhemlere olan muamelesine bakın dinar altın para dirhem gümüş para yani bazı insanları küçük menfaatlerde bile adamı satar ha bazıları uyanıktır bekler büyük bir çarpıntıyla işini bitirir. Büyük bir yani güvenini sağlar. Onun bir hedef vardır. Bir hedeflediği bir limit vardır. Hedeflediği bir makam Hedeflediği bir yani pozisyon vardır. Derler ki yani müftünün kızına aşık olmuş bir tane zıpır affedersiniz zıpır onu almak için yol sormuş. Demişse ki tek yol dindar gözükmek. Öyle mi demiş? Yaparız demiş. Sabah namazı dahil alt ay nefes nefese cemaate gitmiş. Müftü sağa selam veriyor. bugün sağda görüyor. Sola selam veriyor. Öertesi gün solda görüyor. En sonunda dünürcüler geliyorlar. Kim bu delikanlı? Genelde işte filanca camide namazını kılarmış. Ha bir tek genç vardı sadece o camide. Sabah da bile gördüm. O muydu? Evet o. Verdim gitti. Gerdek ertesi hafta balayı geçiyor, halayı geçiyor, sene geçiyor. Namaz yok. Hadi neyse yeni evliydi. Hadi neyse balayıydı. Ya evlat biz sen namazda görürdük. Hocam kızı alıncaya kadardı. Arkadaşlar Allahu Teala Hazretleri kızı alıncaya kadar Müslümanlık, Müslümancılık oynayan, parayı kapıncaya kadar borç paraya kadar Müslümancılık oynayan veya da oy alınca kadar Müslümancılık oynayan veyahut efendim bir işi hangis artık katarıncaya sonuçlarına kadar Müslümancılık oynayan kullarını Allah görüyor. Allah'tan kaçamaz. Ne dünyada kaçabilirsin, ne mezarda kaçabilirsin, ne mahşede kaçabilirsin, ne cehennemden kaçabilirsin. Hadi bakalım ağaca gibi kaç bakalım Maltebe cehenneminden. Maltebe cehennemin kaç. Maltebeden kaçarsın. Ama Allah'ın cehenneminden kaç bakalım hadi. Kaç. Kolay mıymış bu iş? Allah'ı aşabilir misin sen? Allah'ı aşabilir misin? Onun için ben bugün hey heyheylerim üstünde bir hoca olarak değil de yani... Bu konuda sıkıntıları kişisel değil Müslüman topluluklar olarak sıkıntıları çok dinlemiş görmüş bir kardeş olarak kendi nefsimden de şikayetçi bir olarak biraz daha değerlenmeye toparlanmaya yardımcı olabilir miyim niyet ve gayretiyle bu konuşmayı yapmış oluyorum. Evet ayet-i yeri gelmişken bitirelim ayet-i kerime devamında. Birahmete olanlardan, manum inkom, olanlardan yuğun Arkadaşlar, Allah Teala diyor ki, bu mübarek Peygamber veya da kalite ve e, hakikaten sözün eri, salih bir mümin diyebiliriz. Peygamberimiz mevlaya geçti. Bu ayetler ölmedi. Bu ayetlerin ilk muhatabı mevlaya geçti. Biz hala bu ayetlerin canlı muhataplarıyız. Bu mübarek Peygamber. Gerçekten sizin içinizde Allah'ın da onayladığı imana sahip müminlere rahmettir. Peygamberle oynayanlar, peygambere hakaret edenler, müminlere hakaret edenler, davayı kullanarak, davayı, yüce İslam dinini ve İslami değerleri ve motifleri kullanarak işi kotaran menfaat şebekelerine, menfaat örgütlenmelerine diyor ki Allah Allah'ın azabı çok yakıcı olacak. Arkadaşlar Allah yaktığı zaman öyle bir yakar ki acısı hiç geçmez. Bir geçer baba hikayesi varmış. Okudum. Doğruluğu noktasında ayet değil ki altına imza atayım. Geçer baba. Bir belde de bir geçer baba. Adım meçhul ama milletin taktığı isim bu. Yangın oldu. Geçer be evlat. Zelzel oldu. Geçer be evlat. Düşman baskını. Püskürtünüz be evlat, çocuğum öldü, geçer be evlat, her şey geçer, yahu geçer, geçer, geçer, insanları geçer, bu da geçer, yahu ile ikna ettiği için adamın adı geçer baba kalmış, ölmüş. Mezara indirmişler, şimdi muzip birisi sormuş tabiri caizse. geçer baba, buradaki ahval, buradaki vaziyet ne ola demiş, buradaki vaziyet ne ola demiş. Yavrum evladım buradaki geçmiyor be yahu demiş. Geçmeyecek azaplar vardır. Allah vallahi el koydum bir adama ilahi operasyon başladı mı onun arkası kesilmez ve acısı geçmez. Gelin adam gibi adam olalım. Adam gibi Müslümanlarız. Allah bize güvendi. İşin özetini söyleyeyim. mi? Allah bize güvendi. Bu İslamiyet dilini yaşar bu kulum. Ben bunu Müslüman ilan ediyorum dedi. İslam'ı verdi. Hz. Muhammed Mustafa bize güvendi. Beyatte uzanan elimizi sıktı. Ve sarıldı bize dedi ki sana güveniyorum evlat. Bu İslamiyet'i yaşarsın dedi. Sen benim ümmetimsin dedi. Ana güvendi. Bin bir eziyetle hamilelik, doğum, bebeklik, çocukluk bize yatırım yaptı. Ana sağladı anamızı. Baba güvendi. Gırtlağımıza kadar doyurdu bizi. Avrat güvendi, evet dedi. Koca güvendi, imzayı bastı. Müşteri güvendi, binlerce dükkan vardı senin sattığın malı satan. Sana güvendi beyefendi, esnaf, iş adamı. Adam döndü dolaştı, sana güvendi. Kazıklaman mı lazımdı? Adam sana güvendi, malını sattı. Alçak herif, Allah lillah... Ondan sonra adamın malını batırdın, kaçtın, piyasayı çarptın, kaçtın, gittin. Sana güvendi, malını sattı sana, sana mal verdi. Bu da bir güven meselesi. Müşteri ve nimetimizdir derler. Onun için arkadaşlar bu konuyu bir daha gözden geçirmemiz Muhammedül Emin'in son derece aşırı güvenilir anlamındaki emin bir peygamberin, Ümmetler olarak gelin bir güven tazelemiş, şu dünya bir kalite Müslüman görsün. Nasrettin Hoca'nın bir, yani çok gergin konuştum, çok saldırgan bir uslup kullandım değil mi? Düzeltelim, yumuşatalım, bir işe, bir manevi softlaştıralım. Nasrettin Hoca anlatıyorlar da, Tuz Gölü'nün etrafında kendisine bir adres tarif edilmiş. Tek koordinat Tuz Gölü'nü izleyecek. Kenardan kenardan ilerlerken yazın yakıcı bir ortam. Adı göl, adı su işte. Nasir Hoca'nın yanmış, bağrı yanmış, tuz gölünden bir yudum su içmiş, daha berbat olmuş. Unutmuş tuz göl olduğunu. Fakat yanmış fakat yine dudağı kurumuş, ağzını çalkalamış, yine tükürmüş, yine aynı berbatlıkta perişan olmuş. Fakat içinden tuz gölüne çok hakaretler yağdıracak, bağıracak, çağıracak, senin gibi göl olmaz diyecek ama yine ihtiyacı olur diye korkuyor sessiz sessiz homurdanarak gidiyor. Neyse ileride bir söğüt kümesi görüyor. Söğüt demek eşittir su. O söğüt kümesine doğru koşa koşa koşa yan buluyor. Bul dar kafa atıyor ve hakikaten bakıyor ki böyle ağaçtan oyulmuş bir tane pınar şırıl şırıl şırıl altta yine Geniş bir kütükten oyulmuş suyu akıyor yani oluğa akıyor böyle o şırıltılı suya gerçi bit atama aslında üç yudumda içmesi lazım. 3'ü 5'i düşünen ne gezer benim rahmetli olan biraz kalp hastası 53 yaşına gitti zaten 53 mi 57 mi Allah rahmet eylesin. Hatırlıyorum babellediği zaman veya da bahçe işlerinde çalıştığı zaman müthiş terlerdi ve bir helke biz böyle ne bileyim 3-5 maşrapa ne bileyim bir 3-5 kiloluk yoğurt kovası gibi bakır bakracı kaldırırdı böyle lakır lakır lakır lakır lakır ağızlarının kenarından dökülerek ayakta su içerdi. Halbuki oturarak içmek sünnettir. 3 İç yudumdan aşağı içmemek lazımdır. Fakat bacım hacım adam yandığında yani sünnet bit at gelmiyor. Ancak gelişmiş insanlar bunu düşünüyor. Nasir Etten Hoca da ağzını dayamış o çıpınara lakır lakır lakır içmiş. İçtikten sonra aklı başına gelmiş şimdi sıra geldi buz. Tuz Gölü'ne hesap sormaya demiş. Daldırmış çarına biraz su. Getirmiş Tuz Gölü'ne doğru şöyle bir savurarak demiş ki Tuz Gölü'ne. Ula bira adi göl demiş. Adında göl, adında su. Al demiş gerçek suyu gör. Al demiş gerçek suyu gör. Dünyaya tuz yalattırdık. Hiç kimse sağa sola kap kaçmasın. Dünyaya tuz yalattırdık. Hoca görüntülü tuz yalattırdık. Hacı görüntülü tuz Derviş görüntülü tuz yalattık mücahit görüntülü tuz yalattırdık yalattırdık hiç sağa sola kaçmayın yani ört altından tuz yalattırdığımız oldu yani diğer bir takım kimliklere oluşumlarla veya da en azından dünya ya o sarhoş dozan sana Müslüman diyorlar ya kafir olmadığın için sana Müslüman diyor işte Müslüman bir kişi Müslüman bir ülke olaraktan topluluk olaraktan dünyaya kusura bakmayın ama bizden ne umdular ne buldular. Bizden ne umdular ne buldular. Orijinal İslam okudular. Kur'an'dan Kur bir İslam dini öğrendiler. Hz. Muhammed Mustafa'dan sahabeden bir İslam dini bir de bize baktılar. Aynı zannettiler. Fakat öyle bir yangın var diye bağırdılar ki imdatçılıkları gökleri yerleri deldi. Ondan sonra şimdi sonuca gelelim. Sonuç bilgisi ne biliyor musunuz? Gelin biz tuz gölünün ilerisindeki söğüdün altındaki pınar gibi olalım. İçime setli çok müsait Böyle kana kana bizi içsinler böyle bir bu milletin yani yangınını söndürecek yürek yangını söndürecek kalete bir su olalım. Ondan sonra serpsinler şu dünyaya gözün işte insan görsün gözün müslüman görsün anlamında böyle bir oluşum mümine güvenmek. İnşallah gönderdiğiniz kurbanlar yerini bulmuş verdiğiniz zekatlar yerini bulmuş ne bileyim verdiğiniz bir takım oylar yerini bulmuş verdiğiniz bir takım onaylar yerini bulmuş. Bir takım insanlarla birlikte bismillah deyip attığınız adımlar hedefe varmış olur. Allahu Teala hasetleri kestiğiniz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmaz anlamındaki ayet-i düşünürseniz şehidin kanı da Allah'a ulaşmaz. Allah için ölmüşse ulaşır. Cephede ölen her kan Allah'a ulaşmaz. Allah için ölmüşsen herkes Kabe'ye gider ama hacı dönmek Allah'ın hacısının imzasına bağlıdır. Ahirette nice insanlara ve me'u bir müminin ve ma'hum bir müminin demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Demiyor mu? Onlar mümin değillerdir. Onlar bana inandığını söylese de Hı. demiyor mu? Üleke'l müminin hakkı var Kur'an'da. Tam inanmış adam. Tam istediğim gibi dediği müminler var. Dolayısıyla allah Teala Hazretleri inşallah kurbanlarımız olsun, namazlarımız olsun, Allah adına yaptığımız diğer sahi gayretlerimiz, hatta benim bu mini sohbetim, muhabbetim olsun. mevla Teala kendisine Allah adına, Allah rızası için Rabbim beni sevsin, Rabbim benden razı olsun, Rabbim beni beğensin, cennetine, cemaline lütfesin, keremesin gibi güzel, derin, samimi niyetlerle bu işi yapanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Amin. Okuduğum ayetin zannediyorum. Meali şerifini merak ediyorsunuzdur, onu anlamlandırayım, Türkçe çevireyim, meali şerifini vereyim. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, sureyi i Sebe okuduğum ayet, Sure-i Sebe. Yasin'den iki sure ver, Yasin, başa doğru bir sure daha var, Fartır, onu da geçin işte Sebe. Buyuruyor ki, Ve ma emvalikum ve la evladiküm. sizin mallarınız, evlatlarınız helal hocam olsun, ben vermişim, tamamdır. Fakat diyor bu mallarınız evlatlarınız, salih evlat, hayırlı evlat olur sizin için dua ederse başka bir. Malda siz önmeden evvel hayır hasenat yaparsanız o mal da başka. Normalde evlatlarınız, normalde malınız, sizi bizim katımızda, yani Allah konuşuyor, 5 yani para değerinizi yükseltmesin. Allah diyor ki bende ye kür ye olmaz. Allah ki benim nüfusum şu kadar bu lafları dinlemem ben. Ben dünyada şu, şu noktaya gelmişim. Şu kadar efendim başkandım, müdürdüm, şunu hallettim. Bunu efendim şöyle madalyonlarım, madalyalarım vardır falan gibi şeyler dünyada geçerli. Bunları küçümsemiyor. Allah verdiği şeyi hayırlı eylesin hepinize. Ne veriyorsa hayırlısını versin kısacası. Ama Mevla'dan konuşuyoruz. Mevla, Mevla, kefenler, kefenler. Büyük bir komutan ölüyor, er kişi niyetine. Normal rütbesi ölür, er kişi niyetine. İş adam ölüyor, er kişi niyetine. İşçi ölüyor, er kişi niyetine. Hadi iyiysen, sıkıysa başka bir kişi dedirttir bakalım. Sosyete, er hatun kişi niyetine. Gece kondu var garibim, e hatun kişi niyetine. allah Ekber değil mi? Hah, hepsi soyuluyor. Hiçbiriniz diplomanızı mezarınıza lütfen bunu da asın diyemiyorsunuz. Cep açamıyorsunuz. Madalyonların da tabutun içine sıkıştırın. Ahirette beni tanısınlar diyemiyorsunuz. Mallarınız ve evlatlarınız beş para sizin, dünya birikimleriniz değerinizi artırmaz, sizi bana yaklaştırmaz diyor Allah. Ama ben Allah katında itibarlı, Allah'a yakın, Allah'ın değerli, kıymetli bir kulu olmak istiyorum. İstiyor musunuz? Buyurun. İlla ancak men amene birisinde iman var. Yürekte iman var. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek İslam'e girmiş. Allah ne diyorsa kabul etmiş. Peygamber ne diyorsa kabul etmiş. İman sorunu yok. Yok da işletme sorunu da yok. Ve amile salihan. Amel amel biz eskiden yani işçi, işçi kelimesini ben İstanbul'da öğrendim. Anadolu çocuğu. bizim orada işçi diye ancak fabrikada çalışanlara derlerdi. Amele amele amel. amel, amel. Salih amel, ibadetleri, randımanı, ahlaka geçimi, o biçim yaptığı işi, mesleği güzel yapıyor. Allah diyor ki, imandan sonra güzel amel sahibi kullara söz veriyorum. Onlara söz bir Allah bir. Fevleke lehum ceza'u zı'fi meamülü, yaptıklarını kat kat üstüne ekleyeceğim. Ekleyeceğim, ekleyeceğim de ekleyeceğim. Daha daha büyüteceğim ve amin cennet bahçe cennet odalarında cennet konaklarında emniyet ile efendim huzur ile rahat ile ölümsüz gurbetiz hasretsiz hicretsiz, efendim kazasız belasız keyifli bir şekilde yaşayacaklar kurban bayramına gittiniz bir sürü cenazeler oldu araba kazaları, cenazeler yani hayvanda kurban edildi, insan da kurban edildi. Hacca gittik. 300 küsür insan Allah yolunda ezildi, şehit oldu. Tabii hac cihattır diyor peygamberimiz. Şeytanla savaşlarında ezildiler. O oradaki teknik hata kusurları ve yönetsel idari kusurları ben eleştirin, o konulara konuşun ama ölenler avantajlıdır. Allah yolunda öldü. Elhamdülillah kirlenmeden öldüler. Zaten öleceklerdi. O tarihte öleceklerdi. Bir ibadet uygulamasında yani siz istemez misiniz şimdi bir namazda Sübhani Rabbil Ala derken ölseniz, zikir çekerken La İlahe illallah diyerek ölseniz Kur'an okurken ölseniz yani böyle pis klipli bir şarkı izlerken mi öleceksiniz? Veyahut da yani bir günah üzerine mi öleceksiniz? Bir ibadet üzere ölmek güzel bir şey değil midir? Ben üzülmüyorum. Şu açan üzülmüyorum. Bir insan olarak üzülüyorum kardeşimdir. Kurban bayramında Sıla-i Rahim ibadette anasını babasını sevindirmek için çoğu çocuk bir tatile gider ailece şöyle bir mutlu birkaç gün geçtirelim diyerek giden o insanların gidişinden dolayı kesinlikle ölüşünden dolayı ölüm biçiminden dolayı kazasından dolayı vallahi üzülüyorum ama işi bir değişik açıdan el aldığımızda Sıla-i Rahim bir ibadettir beyler. Akrabalara gitmek, zaten okudum hadiste oydu. Akrabaya vermek, akrabaya hayır yapmak, akrabanın kapısını çalmak. Hem ibadettir hem sadakadır. Ömrünüz uzar, paranı artar. Allahu u Teala Hazretleri kazayı belayı çeker. Yani akrabaya gitmeye o kadar büyük ödüller var ki yani anlatamam. Kesinlikle akraba ilişkilerini kapat televizyonu, karart şu ekranı. Rütükten evvel sen rest çek, rest koyup kapat, karart, git akrabanı, kayınpederini, kayınvaldene, baldızına, bacana, annene, yeğenine, torununa, sevdiklerine. O yolda öldüğü için şanslıdır. Allah'ım bir bayram sevinci yaşatmaya gidiyordum akrabalarımı. Yolunda öldüm. Affettim kulum seni. Onun için yani fazla da kendinizi hırpalamayın. Allah yolunda öldü deyin. Allahu Teala hepimize hayırlı akıbetler versin. Elimizden tutsun, bizden yüz çevirmesin, güvenilir Müslüman etsin, güvenilen ümmet, güvenilir bir koca, güvenilir bir hanım, güvenilir bir kardeş, arkadaş, akıbetimizi hayır etsin, kurbanlarımızı Mevla kabul etsin, bizde yoluna kurban etsin. Ne mutlu kurbanlık hayvanları, hayvanların en kralı, en kalitesi kurban bayramında Allah'a kurban olandır. İnsanların en kalitesi canını Allah'a kurban edendir. Paranın en kalitelisi Allah yolunda harcanandır. Zamanın en kalitesi Allah ile geçirilen zamandır. Mevla için, Mevla adına, Mevla ile beraber geçirilen zamandır. Mekanların en hayırlısı zaten hacıların şu anda yoğrulduğu mekanlardır. Allahü Teala bizi hayırlı kullardan esin. Hayırlı sonuçlar versin. İfrat tefrit sohbette bir ifrat tefrit olmasa mevla bağışlasın. Akıbetimizi hayırlesin. Kurban bayramında ölenlere Mevla'dan, yüce er Mevla'dan, yüce rahmetini niyaz ederim. Günahlarının bağışlanmasını, mekanlarının cennet olmasını, geride kalanlara Allah'ımızın moral ve destek sağlamasını, haçta ölenlere de. Çeçenistan var, efendim Afganistan karışıklığı var, önemli Filistin sıkıntıları var, Irak'ta altış olmuş garibim, deprem bölgeleri, Pakistanlar birçok bayramdan, Fizik olarak fiilen mahrum olan insanlara var. Moral çökündüsü alt solmuş insanlara var. Allah'ımız bütün müminin müminat kardeşlerimize dünya ve ahiret sevinci lütfetsin diyorum. Onlar için de en iyi neticeleri Allahu Teala'dan bütün müminler adına ve onlar adına ve sizin adınıza dileniyor ve niyaz ediyorum. Birbirimize dua etmek üzere de sohbetimizi, muhabbetimizi burada nokta ve bundan sonraki pazartesine de virgül atıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu